Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Milletvekilleri Greenpeace eylemcilerine destek verdi. Arctic Sunrise'ın 30 kişilik ekibinin tutuklu kaldığı 22. günde Rusya Konsolosluğu önünde Greenpeace'in gerçekleştirdiği nöbete CHP Öğrenci Sorunları izleme Komisyonu üyesi Milletvekilleri Melda Onur, Ayşe Eser Danışoğlu, Hüseyin Aygün, Veli Ababa, Nurettin Demir, Özgür Özel, Parti Meclisi Üyesi Sevnur Yıldırım Eski CHP milletvekili Çetin Soysal, eski grup yorum solisti Hilmi Yarayıcı da destek verdi. Barışçı da karşılığının korsanlık suçlaması veya iki ay tutuklu yargılama kararı olamayacağını vurgulayan Greenpeace Akdeniz kampanyalar sorumlusu Hilal Atıcı, ekibimiz 22 gündür gözaltında ve daha dün ilk kez avluda dolaşmalarına izin verildi. Gizem ilk kez dün ailesiyle konuştu, Kuzey Kutbu'nun korunması için barışçıl protestocuları korsanlıkla suçlamak dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Bütün dünya eylemcilerimiz için harekete geçti ve 1 milyon 200 bin kişi büyük elçiliklere mektup gönderdi. Bugün Melda Onur'un mecliste başlattığı imza kampanyası için teşekkür ediyoruz ve herkese büyük elçiliklere mektup göndermeye çağırıyoruz dedi ve bütün milletvekillerinin hangi partiden olurlarsa olsunlar Gizem Akan'ı korumaya ve söz konusu mektupları imzalamaya davet ettiğini ekledi. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kuminaido, 28 barışçıl eylemcinin ve 2 serbest muhabirin Tutuklu yargılanmasının sona ermesi için en yakın zamanda Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi talep ettiğini 9 Ekim'deki programda sizlere biliyorsunuz aktarmıştık. Sarekart'ta gerçekleşen Uluslararası Kuzey Kutbu Forum Konferansı'nda Greenpeace ile diyalog kurmaya açık olduğunu açıklayan Devlet Başkanı Putin'den Naydo'ya ise henüz bir cevap gelmedi. Kuzey ve Güney Amerika'nın farklı bölgeleri mevsim normallerinin çok dışında gelişen olağanüstü fırtına ve hava olaylarına teslim olmuş durumda. Kıtanın kuzey ve güneyindeki iki bölgeden gelen haberler, iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarının son aylardaki en muazzam örneklerini oluşturuyor. Uruguay'ın özellikle kuzey ve kuzeybatı bölgelerini birbirine katan aşırı hava olayları, Eylül ayının 3. haftasında gerçekleşmişti. 3 gün süren ve ülke çapında 30 binin üzerinde koyunun telef olmasına neden olan çok ani sıcaklık düşüşleri, sert rüzgarlar ve yoğun yağışlar görgü tanıklarının ifadelerine göre bilim kurgu filmlerinden çıkmışa benziyor. Görgü tanıklarının bahsettiği olağanüstü doğa olayları şöyle gelişmiş. Hava sıcaklığının birkaç dakika içinde 30 santigratın üzerinden 0 derecenin altına düşmesi ardından çok sert rüzgarlar ve günde 250 milimetreyi aşan yoğun yağışlar. Bu olağanüstü durumun yaz aylarına girmekte olan Uruguay'da yünleri yeni kırpılmış koyunların, hipotermi nedeniyle önümüne neden olduğu belirtiliyor. Olağanüstü hava şartlarına bir örnek daha geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinden geldi. Normal şartlarda 2 Mayı boyunca meralarda otlamaya devam eden çoğu büyükbaş hayvanlar Cuma gecesi bir anda bastıran kar fırtınası nedeniyle öldü. Fırtınalar Güney Dakota eyaleti için yeni ya da alışılmadık değil. Tarihte görülmemiş olarak nitelenen bu fırtınanın özelliği ise çok erken bir zamanda henüz Ekim ayının başında gerçekleşmiş olması. Aşırı soğuk ve saatte 130 kilometre hıza çıkan sert rüzgarların, henüz yazlık meralarda otlayan ve dirilerini kış için kalınlaştırmamış sığırları hazırsız yakaladığı belirtiliyor. Bilim insanları, insan kaynaklı sera gazı salımlarına dayalı iklim değişikliği nedeniyle bu tür olağanüstü hava olaylarının artarak ve şiddetlenerek devam edeceği konusunda hemfikir. HES protestosunda, 4 kişi yaralandı. HES'i protesto eden köylülere taşeron şirketin güvenlik görevlilerine biber gazıyla saldırdığı haberini 9 Ekim çarşamba günü yayınlanan programda sizlere aktarmıştık. Ahmetler Kanyonu'nun da yapılması planlanan HES'in iptal edilmesini isteyen köylüler... 8 Ekim Salı sabahı kanyon girişinde toplanmıştı. Köylülerle firma güvenlik görevlileri arasında karşılıklı taşlı saldırıya varan bir kavga çıkmıştı. Daha sonra ortaya çıkan olayda 3 yere sakiniyle bir güvenlik görevlisinin yaralandığı ortaya çıktı. Şu an yaralıların sağlık durumları iyi. Ahmetler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Mustafa Koç olayların firma tarafından daha önce verilen bir söze uyulmamasından kaynaklandığını savundu. Koç dedi ki 3 gün önce yapılan görüşmelerde makinelerin çekileceği vaadiyle köylüler de buradan çekilmişti. Fakat sonunda makinelerin çekilmediklerini ve dün gece iş makinelerinin çalışmaya başladığını, faaliyete geçtiğini öğrenmişler. Ve sabah kadar burada toplandılar. Antalya'dan, Manavgat'tan, farklı köy ve beldelerden gelenler oldu. Bu ırmağın suyundan faydalanan köylülerin hepsi destek veriyor bu harekete dedi. Bu kanyonun sadece kendi köylerinin değil Akdeniz'e kadar giden bölgedeki en az 12 köyün yaşam kaynağı olduğunu dile getiren koç, devletin daha duyarlı davranması, köylülerin dinlemesi gerektiğini söyledi. Artık Bakanlar Kurulu'nun Türkiye'deki HES sorununa kökten bir çözüm getirecek önlemleri alarak HES'lerin kesinlikle yerel mutabakat alınmadan yapılmasına izin vermeyecek önlemleri alması gerekli. Vatandaşların bu şekilde mücadelelere zorunlu bırakılması başlı başına bir şiddet olduğu da aynı zamanda görülmeli.